Selamünaleyküm sevgili kardeşlerimiz tefsir dersimizde Bakara suresi eee 17 20'ye kadar okuyacağız. Önce hocamıza efendim bu süreyi okutturalım. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورات وبط يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواب sayyin wa idha azlama alayhim qam şimdi eee Sana gelen ee, bu ayetken 1. ayet-i kerimeye bakıyoruz. Yani 17. ayet-i kerimede bir insan Allah'a inancını yitirdiği zaman nasıl bir durumda olduğunu eee anlatan bir ayet-i kerime. Yani inancını kaybeden, inancını yitiren insanın düştüğü pozisyonu, durdu durumunu anlatıyor ve örnekle anlatıyor. Ve bu örnek e, sadece kafirlere değil münafıklara da. Münafıklar da çünkü e, imanı yitirmiş olmakta da kafirlerle aynıdır. Meseluhum, imansızların örneği şöyledir. Ke meselillezî istevkadenâ râ. Ateş yakıyor, insanın benzeridir. Fe lemmâ edâet mâ tam ateşi yaktı. ve de etrafını e, ziya etmeye başladığı anda tam da beklediler ve umut efendim umutcuklarını bulmuş olduklarını düşündüğü anda zeheballahu binurihim <gülüyor> Allahumların ateşini söndürdü. Onların nurunu yok etti ve terakuhum fi zulumat göz göz görmeyen karanlıklara onları terk etti. La <gülüyor> yubsirun görmüyorlar. Göz gözü görmüyor ve de Ee, o karanlıklar içerisinde düşen yap, et, çaba, et, gayret göster, şu yap, bu yap ama riyakar. Efendim yap, et, çaba göster, hizmet et ama gavurlarla işbirliği halinde. Yap, et, çaba göster, hizmet, milyarlar, milyonlar derken <gülüyor> bütün bu çabanın ahirette ona bir faydası olmadığı bakımından Efendim daha sonra bütün ziyası, bütün hizmeti, bütün çabası, gayreti ne oldu? Yok olup gitti. Bu yakmış olduğu nurdan, aydınlıktan istifade edemeyen insana benzetiliyor. Ayrıca bir, acaba bunlar sonra tevbe eder mi? Acaba bu münafık insanlar sonradan bir dönüş yapabilir mi? Gerçeği, hakikati görüp tevbe eder mi? Sorusuna cevap, hayır diyorum. Sommün, onlar sağırdır, onlara ulaşamazsınız. Bugmün, onyun, felçlidir ve kördürler. Onlara ne bir şey gösterebilir, ne de ulaşabilir, ne de konuşabilirsiniz. Onların kulakları tıkalıdır ve de düştükleri bu durumdan, nifak, münafıklık, fesat durumundan geri dönüşte yapmazlar. Fem la yarcıun, geri dönüş yapamazlar. Bir insana münafıklık elbise gibi gi giyinirse çıkarırsın. Bir insana münafıklık ayakkabı gibi olursa çıkarı değiştirirsin. Ama münafık kalbe girdi mi artık kulağın da duymaz, vücudun da hareket edemez, gözün de görmez, geri dönüşü mümkün olmayan bir yola çıkmaz sokak girmiş oluruz. Başka bir örnek veriyor. ke sayhibi Minma filüın var Raün ve bırak bir gökyüzüne benzer ki gökyüzünden inen bir yağmura o yağmurun içerisinde rahat var Berk var Yıldırım var Şimşek çakıyor yacal sabihum Fiyasavaı hazır al ve korkularından da eendim parmaklarını kulaklarına sokuyorlar Böyle bir pozisyonda olurlar. Önce bakarlar çok şey, ondan sonra Allah onlara öyle bir korku gökyüzünden sanki şimşekler çakan yağmurlar, bulutlar, simsiyah, kapkara her taraftan büyük bir korku psikosuna girerler. Allah bu içi bozulmuş, münafık tiplemelerini ve kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. يَكَادُ berku يَخْتَفُ اَبْصَارَهُمْ Neredeyse o şimşekler her çakışında onların gözlerinin uğrunu alacak şekilde. كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْف۪يهِ Nerede tekrar hafif bir ümit varsa oraya koşarlar. Hemen sonra o şimşekler ışığı nuruyla biraz gözlerinin önünü görürler ama ondan sonra yine orada kapa kalırlar, yalnız kalırlar, tek başına kalırlar ve gidemezler çünkü artık şimşekten istifade edecekleri şey yoktur. Şimşek nuru gitmiştir. Oriyor koşturur. Aman Hristiyanlara, Yahudilere yalvarır, yakarır. Bir şimşekti, çaktı, gitti, bitti. Ondan sonra biz bize kalacağız. le zehebe bi ve bsarihim. Hatta Allah dilese onların duymalarını da, görmelerini de, basiretini de yok edecekti. O derece kötü durumda olur münafık ve kafirler. İnna Allahu ala kulli şey'in kadir. <gülüyor> Allah her şeye kadirdir. İşte bu örnekten ibret alan. Münafıklık yapmayın, fesat çıkarmayın. Kendi vatanınıza, kendi dininize, kendi toplumunuza efendim böylece münafıklık yapan, fesat çıkaran insanların hali buna benzerdi. Müminlere, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme de karşı böyle yaptılar. Onların halini, bu korku, e, korkulu hallerini, bu korku psikozunu nasıl olduğunu bu örneklerle gökyüzünden şimşeklerin çaktığı andaki ellerini kulaklarına sokarak korku halini anlatıyor, örnek veriyor. Efendim gece bir ümitle efendim ışık yakıp yararlanmak üzereyken bir de baktığı ki gökyüzünden öyle bir gürültü, öyle bir rüzgar geldi ki bütün ışıkları bütün nurları söndü gitti. Göz gözü görmüyor. Korkuları bir tarafta, içleri dışları etrafları bütün ümit ettiği, ümit bağladıkları para babalarda onları terk etmiş bir durumda olur münafık insan. Önce işe yarar gibi büyük hizmet, büyük dava falan ondan sonra kullanıp işi bitti mi efendim nasıl ki kullanılmış mendilleri ondan sonra kullanır atarlarsa öylece emperyalist güçler Müslümanı münafık haline sokar ondan sonra da kullanıp yaramaz duruma getirdikten sonra da çöpe atar İşte münafıklar bunlardır münafık olmak böyle bir kötü bir durumdur kafirlerin safına geçip müslümanları satmak müslümanları kötü göstermek onları efendim sırlarını kafirlere vermek gayri gayrimüslimlere vermek münafıklar bunlardır münafıkların tavrı bunlardır Allah bu ümmeti Muhammed'i münafıklık ve bizleri münafıklık e, haline sokmasın, bu duruma sokmasın. Hem dünyada kötü durumdadırlar. Onlar bu psikoz ile şüphe, korku psikoz ile yaşarlar. Ahirette de cehennemin esfel-i safiline innel münafıkine fidderkil esfel değil mi? Ee, evet, en aşağı en aşağı yere inecekler, oraya düşecekler, oraya onlardan daha aşağıdan yanan insanlar bulunmayacak. Demek ki bu ayet-i kerime münafıkları bize, münafık tavırları bize tanıtıyor. Bundan sonraki ayet-i kerime itibariyle konu değiştiği için e, burada kalıyoruz. Bundan sonraki ayet-i kerime bütün insanlığa, bütün kainata, bütün varlıklara muhatap alan bir ifade edilir. Daha doğrusu insanı muhatap alan bir ifade, bütün insanları muhatap alan bir ayet, iki kelime böyle başlıyor. Ya eyyuhanna budu diye devam edecek. Konu değiştiği için inşallah onu başka bir derste beraber görürüz. Allah'ın selamı, sevgi muhabbeti, sizin de olsun sevginin kardeşlerim. Selamun